Hayırlı günler, değerli dinleyenler. Gününüz, günleriniz, geceleriniz hayırlı, uğurlu, huzurlu, mutlu ve mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun diyoruz inşallah. İşte yine. Her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bir hadisi şerifiyle sohbetime başlıyorum Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur İnsanlar altın ve gümüş gibi madenlere benzerler Cahiliyet devrinde hayırlı olanlar Müslüman olduktan sonra da Dini anlayıp yaşadıkları müddetçe hayırlıdırlar Ruhlar grup gruptur Birbirine benzeyenler kaynaşır Benzemeyenler de ayrı düşerler demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadisi şerifinde Evet değerli dinleyenler Cenaba şu içinde yaşadığımız hayatın ve bu hayata ait günlerin, gecelerin kıymetini bilenlerden eylesin diyoruz. Ve yine geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Soylu Kemikler Bir zamanlar soyuyla gurur duyan bir kral yaşardı. Her fırsatta atalarının ne kadar şerefli, üstün ve soylu insanlar olduğundan bahseder dururdu. Zayıflara karşı da zulmüyle meşhur olan bu kral, bir gün uzun yıllar önce babasının öldürüldüğü bir savaş meydanından geçiyordu. Yanındaki maiyetiyle bu eski savaş alanını ziyareti sırasında yaşlı bir adamın kucağında koca bir kemik yığınıyla karşısına geldiğini gördü. "Ne yapıyorsun sen bu kemiklerle?" diye sordu kral. Kral Hazretlerimizin buraya geleceğini duyunca. Babasının kemiklerini bulup ona takdim etmeye karar verdim diye cevapladı yaşlı adam. Ama ne kadar uğraştıysam da onları bulamadım. Çünkü fakirlerin, zenginlerin, dilencilerin, kölelerin, soyluların kemikleri hep birbirine karışmıştı. Ben de bunları getirmek zorunda kaldım. Soylu da, soysuz da Zengin de, fakir de Makamlısı da, makamsızı da Genci de, yaşlısı da Netice itibariyle O kabirde O kemikler Aynı şekilde gelecek Ve hepsi Hani ilahide derler ya Gururlanma insanoğlu, ölmemeye çaren mi var? Hazan görmüş bir gül gibi, solmamaya çaren mi var? Altımızda taşlar batar, üstümüzde otlar biter. Yağı bitmiş kandil söner, sönmemeye çaren mi var? derler ya bunun için ne olursak kim olursak nasıl olursak olalım netice itibariyle Üstad Hazretlerinin Risalelerde ifade ettiği gibi kabir kapısını ağzını açmış bizi bekliyor şimdiye kadar kimse o kabire girmekten kendini alıkoyamamışsa, bundan sonra da kimse bundan kendini alıkoyamayacak. Ölüm var diyoruz ama ne kadar hayatımıza yansıtıyoruz bunu değil mi? Acaba şu dünyaya ait sahip olduğumuz mal, mülk, soy, sop, Makam, yetki, şan, şöhret, güç, kuvvet, gençlik, güzellik, kuvvetlilik şu bu, bizi başka şeylere mi sevk ediyor? Ölümü aklımıza getirtmiyor mu acaba? Değerli dinleyenler, ölüm var demek başka, onu hayata aksettirmek daha başka. Herkes ölüm var diyor ama O ölüm hakikatını hayatına yansıtan insanın sayısı Ölüm var diyen kadar değil Hani Hazreti Ali Efendimiz Dünyada fakirler gibi yaşayıp Ahirette zenginler gibi Hesap verecek cimriye şaşarım diyor ya Aç zahine diyorum ki Dünyada ölüm var deyip de Ahirette Ölüm yokmuş gibi Yaşamış Olarak Bir hayatla Hesap verene şaşarım diyorum ben Evet İşte Şu günler Bizlere Şu soruları hatırlatmalı Değerli dinleyenler Biz neyiz her insan ben neyim? Niçin bu aleme gönderildim? Yaratılışımdaki sırlar nedir? Günah nedir? Sevap nedir? Kur'an bizlere neler emrediyor? Okunduğu zaman bile insanın gönlüne incirah veren bu ses nedir? Alem nereden gelmiş? Nereye gidiyor? Bu ölmeler kalmaların hikmeti nedir? Nasıl hesap vereceğiz? Bu gibi sorular... Zihnimizi şu aylarda daha çok kurcalamalı Üç aylar kendimizi denetleme Değerlendirme bakımından çok önemlidir Kendimize sormamız gereken çok soru var değerli dinleyenler Rabbim Allah'tır deyip Başkalarına mı bilip bilmeden tapınıp duruyorum Resulüm Hazreti Muhammed'dir deyip Sallallahu aleyhi ve sellem Başkalarının sünnetlerini mi harfiyen uyguluyorum Kitabım Kur'andır deyip Başka kitapları mı kendime rehber edinmişim Şeytan düşmanımdır deyip de Sonra sürekli onun isteklerini mi yerine getiriyorum Allah en güzel vekilimdir deyip Sürekli onu üzüyor muyum Bugüne kadar kaç kişinin hidayetine vesile ya da engel oldum Kaç yetimin başını okşadım ya da aldığım kararlarla kaç kişiyi yetim bıraktım? Evet bu aylar, üç aylar bütün bunları kendimize sorup bir durum değerlendirmesi yapmak bu mübarek günlerin, gecelerin ve ayların şuuruna varmak demektir. Rabbimiz mekanlar içinde mukaddes mekanlar, Zamanlar içinde Mukaddes zamanlar yaratmıştır Zamanlar içinde de Mukaddes zamanlar yaratmıştır Üç aylar En müstesna zaman dilimlerini Oluşturmaktadır değerli dinleyenler Hayatın sıkıntıları Ve nefislerin Taziki karşısında istikameti muhafazada Bitkin düşen ruhlarımızı İhya edecek mübarek bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. Hani bazen yoğun bakıma alırlar ya hastaları veya çocuk yeni erken doğmuştur. Kuveze alırlar ya şu üç aylar biz ehli iman için, müminler için yoğun bakım desek zannediyorum yanlış bir husus ifade etmiş olmayız. Veya çocuklar için güveh desek yanlış bir şey demiş olmayız. Çünkü bu aylar eksiklerimizi tamamlama, yanlışlarımızı düzeltme, eğrilerimizi doğrultma. Rabbimiz rahmetiyle kuşatmış olduğundan bize bir lütuf bir fırsat ganimet nasip etmiş, lütfetmiş. İşte eğer biz yapmış olduğumuz hatalar var ise, bu aylar, bu geceler münasebetiyle, muhasebemiz neticesinde o hatalarımızdan vazgeçiyorsak, Günahlarımızdan vazgeçiyorsak ihmal ettiğimiz farzları ifa etme adına ikmal etme adına bir muhasebe, bir değerlendirme yapıyorsak ve o ihmal ettiğimiz farzları yeniden yapar hale gelebiliyorsak, ifa eder hale gelebiliyorsak işte o zaman biz bu ayları değerlendiriyoruz demektir değerli dinleyenler. Ama başlangıç ve bitiş aynı oluyorsa, hala biz o günahlarda ısrar ediyorsak, hala biz farzları ifa etmeme noktasında aynı gafleti, tembelliği gösteriyorsak, işte o zaman ne aylarımız ay, ne gecelerimiz gece, ne de bayramımız bayram olur değerli dinleyenler. Alvarlı Efe Hazretlerinin ifadesiyle, ''Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur. Gör ne güzel it olur, bayram olur.'' diyor. Onun için aynı günahları tekrar etme. Günahlarda ısrar etme. Farzlardan farzların ihmalinin ısrarını sürdürme. Sonrasında da konu komşuya peksimet dağıtma, helva dağıtma. Sonrasında eh bir gecede gidip bir şeyler dinleme. Ve sonrasında Kendisini insan günahlardan arınmış görme. Bu da güzeldir ama züyürt tesellisidir desem acaba bana kızar mısınız? Onun için bu üç aylar ne bilelim ki bizim son üç ayımız olmasın? Şu geceler ne bilelim ki? Ömrümüzün son mübarek gecesi, son regaibi, son beratı, son miracı, son kadir gecesi olmasın. Öyle ya, ölüm, ecel veya Azrail yaşa başa bakmıyor ki. Kendisine emredilen emri, zamanı yeri geldiği zaman yerine getirip alıp götürüyor. 18'inde, 28'inde, 32'sinde, 46'sında, 55'inde 5'inde daha bir aylıkken alıp götürüyor insanları. İşte bu günler, bu geceler bu muhasebeyi yapmaya vesile olmalı değerli dinleyenler. Bir biri ardına gelecek Mübarek gün ve geceleri ganimet bilmeli, geride kalan hayatımızın muhasebesini ciddi anlamda yapabilmeliyiz. Her gün yapabilsek ne iyi, ancak Recep, Şaban ve Ramazan'da Cenab-ı Hakk'ın kulluk kapısını daha heyecanla çalabilmeli ve yeniden tazelenebilmeliyiz. Çünkü Cenab-ı Hak insana takvasına göre değer verecektir. Furkan Suresi 77. Ayette Mealen Habibim de ki Eğer duanız ve ibadetiniz olmasa Rabbiniz size Ne diye değer versin Evet Buradaki Makamların Malların, şanların Şöhretlerin Paraların, pulların, servetlerin Yetkilerin Güzelliklerin eğer Allah adına sarfedilmemişse, Allah'ın emir ve yasakları istikametinde yaşanılmamışsa ötede hiçbir kıymeti değeri yok değerli dinleyenler. Aksine bunlar ötede bir de sual, soru sebebi olacak. İşte Allah sizin kalplerinize bakar. Amellerinize bakar ibadetlerinize bakar, ihlasınıza bakar, samimiyetinize bakar. Allah sizin malınıza, mülkünüze bakmayacak. İşte üç aylar bir yarıştır ve biz bu yarışı kazanmaya çalışmalıyız. Bu aylarda hissedilen manevi esintiler, müminlerin Allah'a yaklaşma ve onun rızasını kazanmakta. Daha dikkatli olmaları öyle bir hava meydana getirir ki o havadan inanmayanlar da faydalanır. Böylece onlar da hisselerini almış olurlar. Bu aylarda ibadetleri arttırmalı, zikir ve fikirde derinleşmeli, insanlarla diyaloglarımızda daha dikkatli olmalı, incitmemeye, üzmemeye, kırmamaya çalışmalıyız. Değerli dinleyenler hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz bunda şüphe yok ama bazen şöyle ifadeler ben Allah'ı çok seviyorum ben aslında dini çok seviyorum dindarım ama işte namaz da kılmıyorum ama ama deyince ben öyle üç nokta değil otuz üç nokta da değil öyle uzun noktalar koyuyorum ki. Hani Rabiatul Adavi öyle diyor ya, anlaşılır gibi bir şey değil. Seviyorum diyeceksiniz, sevdiğinizi iddia edeceksiniz, sonra da onun emirlerini yerine getirmeyeceksiniz. Yasaklarından kaçınmayacaksınız. Olacak şey değil diyor. Çünkü seven sevdiğine ittiba eder. İşte, Dil ile söylüyoruz bunu ama kalpten amelden hal ve hareketlerden samimi olarak bunu hayatımızda ifade etmemiz, nakşetmemiz amellerimizin dillendirmesi lazım. Yoksa ötede sadece onu seviyorum dememiz ne kadar şey ifade eder onu o bilir ben bilemem. O da bir kıymettir bakın. Hani bir sahabi geliyor efendimize. Ama sahabe bakın. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisini takip eder? Uyarsanız hak ve hakikati bulursunuz dediği ashab. Allah Resulüne benzeyen hal ve hareketlerini... Amellerini, sünnetlerini, nafilelerini, farzlarını, gecelerini, gündüzlerini benzeten insanlar bunlar. Buna rağmen alınları nasır bağlayan sahabilerin sayısı az değil değerli dinleyenler. Dizleri ayakları nasır bağlamış ibadetten. Düşünün ki siz, Esved bin Yaziden Nehai Hazretleri var. Gecede 500-600 rekat namazı var. ...nasıl kılarlarmış? Kılarlarmış. Bir defa mübarek bir gecede... ...bir grup arkadaşla... ...dedik ki bir yüz rekat namaz kılalım. Olur. Ve başladık kısa sureleri... ...okumak... ...bir ayet iki ayet okumak... ...ve hızlı hızlı okumak şartıyla bakın. Yüz rekat bittiğinde... Döndük, şöyle cemaata adeta cemaatin iflahı kesilmiş. Aman hocam, aman ya, aman öldük bittik falan. Bir daha mı? <gülüyor> falan bakın yüz rekat. Beş yüz, altı yüz rekat kılan Esvet bin Yeziden Nekai Hazretleri. Son anlarında bir muhasebe bak. ağlıyor. Neden ağlıyorsun? Ölümden mi korkuyorsun? Ne ölümü yahu diyor. İmanlı mı gideceğim, imansız mı gideceğim? Ondan korkuyorum. Muhasebe bu. Ne olursunuz Allah aşkına? Öyle şu toplumda çakır keyf insanlar var. Cenneti garantilemiş. Cennet kendisine garanti edilmiş. Senet verilmiş. Sen cennete gireceksin. Demişler gibi. Aman ya Rabbi. Bu kadar rahat, bu kadar çakır keyif, bu kadar böyle mesuliyetsiz, sorumsuz. Ama Esfet bin Nezide Nahay Hazretleri imanlı mı gideceğim, imansız mı gideceğim? Gecede 500-600 rekatı olan bir insan bu. Bunu derken sakın sizi ümitsizliğe sevk etmiş olmayayım ama bir muhasebe ...duygu ve düşüncesini anlatıyorum size. Vefat ettikten sonra... ...rüyasında görürler. Gören der ki... ...Esvet, Allah sana nasıl... muamelede bulundu? Valla der... ...peygamberlikle aramda dört parmak... ...mesafe kalmış. Düşünebiliyor musunuz? İşte... ...böyle sahabelerden birisi der ki... ...ya Resulallah... Ölüm ve ölüm ötesi. Korkuyorum, endişe ediyorum. Bir sermayem yok, bir amelim yok ki onların her şeyi her saati her gecesi ameldi, ibadet. Ama Allah'a ve Resulünü çok seviyorum der. Öteye götürecek bir şeyim yok. Aslında çok şey var ama onlar mütevaziliğinden tevazularından yaptıkları işi hiç görmelerinden bu çok önemli. Çok şey yapsanız hiçbir şey göreceksiniz. Her şey olsanız kendinizi hiçbir şey zannedeceksiniz. Farz edin güneş olsanız kendinizi zerre göreceksiniz. Binlerce imanın, insanın imanına vesile olsanız Kendinizi hiçbir şey görecek imanla küfür arasında Bocalayan imanda kendini tutma adına Çaba ve gayret gösteren bir insan göreceksiniz Allah Resulü buyurur ki Seven sevdiğiyle beraberdir Kişi sevdiğiyle beraberdir O kadar sevindim ki der o sahabi O gün sevindiğim kadar hiçbir şeye sevinmemiştim El mer'u Kişi sevdiğiyle beraber. Ama insan sevdiğinin emirlerini dinler. Seven sevdiğine ititba eder. Ne olursunuz? Kalplerinizi bir daha kontrol edin. Allah'a ve Resulullah'a ne kadar seviyoruz? Ha, ne dersiniz? Ne kadar sevdiğinizi kontrol etmek ister misiniz? Onların emir ve yasaklarına ne kadar riayet ediyorsak o kadar seviyoruz. Veya şöyle diyeyim. Allah'ın sizi, Resulullah'ın sizi ne kadar sevdiğini öğrenmek ister misiniz? Sizin Allah'a ve Resulünü ne kadar sevdiğinize bakın. Bu dünya... Ve bu dünyaya ait mamelek, mal, mülk, iş, güç, sakın sizleri Allah'tan ve Resulullah'tan uzaklaştırmasın değerli dinleyenler. insanlar tek tek gidiyor yahu. Giden geri gelmiyor. Ve her insan yaşadığı hayatta yapmış olduğu hizmetlerle, amellerle, ibadetlerle gidiyor öteye. Başka da bir şey yok ya. Kim olursanız olun, ne olursanız olun. Götürüldüğünüz zaman gömüleceğiniz mezar, iki metre uzunluk, bir buçuk metre derinlik, 70 santim en. Başka yok değerli dinleyenler. Yahu son bu ise değer mi ya? Şu... Ahiretimizi kazanalım diye verilen şu ömür sermayesini dünyada bırakacağımız şeyler için, nesneler için, mal, mülk için bitirmeye değer mi ya Allah aşkına? Değmez değerli dinleyenler. Vallahi değmez, billahi değmez. Aslında bunu kabristana gidip mezarda yatanlara sormak lazım. Sorsanız onlar halleriyle size çok güzel cevap veriyorlar. Verirler, vermişlerdir, hala da veriyorlardır. Ey ehli dünya bakın halimize biz dünyada çaldık, çırptık, çabaladık, koştuk, biriktirdik, yığdık, falan ettik, filan ettik ama bakın elimizde hiçbir şey yok. Burada sessiz sedasız yatıyoruz. Ne bağlar var, ne bahçeler var. Ne şunlar var, ne bunlar var. Ne makamlar, ne mansıplar var. Ne şanlar var, ne şöhretler var. Ne güzellikler var, ne yakışıklılıklar var. Ne yetkiler var. Hiçbir şey yok. Herkes sıradan insan. Kralın karşısında adamın getirdiği kemikler gibi. Orada herkes aynı. Yıllar önce... İzmir'de Bir cenaze namazı kılınacak İmam Her kişi niyetine Diyor ya İşte Namazı kılınacak da Vefat eden albaymış Arkadan birisi diyor ki İmam her kişi niyetine deyince Adamcağız ilk defa cenaze namazına gelmiş Ne bilsin ki Hoca efendi, hoca efendi, o er değildi, albaydı, albaydı diyor. Orada herkes er, değerli dinleyenler. Orada herkes aynı. Anne rahminden geldiğimizde aynı, kabre girdiğimizde aynı. Aradaki bu 60-70 yıllık fark için, Değer mi yahu, ahireti kaybetmeyi? Değmez değil mi değerli dinleyenler? İşte şu geceler bize bunların muhasebesini yapmaya vesile olmalı değerli dinleyenler. Ne olursunuz sakın bu muhasebeden hiçbir zaman ayrı düşmeyin. İnsanlara yapılacak en faydalı ve en kalıcı hizmet, onların gerçek hidayete, tam istikamete, ebedi saadete ve sonsuz selamete ermelerine vesile olmak ve bu uğurda gayret göstermektir. Yani insanları ya doğrudan doğruya veya dolayısıyla Yüce Allah'a, onun fazıl ve keremine, af ve mağfiretine, azamet ve haşmetine, merhamet ve şefkatine, mağfiret ve muhabbetine, yüce kitabına ve sevgili peygamberine davet etmektir. Değerli dinleyenler, insan, bayramda veya başka zamanlarda, büyüklerini ziyarete giderken, hediyelerle gider değil mi? Hediyeler götürürsünüz. Şimdi şu üç aylarda, veya mübarek üç aylarda diyeyim. Bu üç ayların sonunda bir bayram var. Ramazan bayramı. Ve o bayramda bayram sabahı insanlar Allah'ın huzuruna giderler. Bayram namazı kılmak için. Sizleri şöyle bir hususa davet etsem ne dersiniz? İster bu üç aylarda bir insanı ele alın isterse üç aylarda Recep için bir Şaban için bir Ramazan için bir üç insanı ele alın bu insanlara Allah'ı sevdirme adına Kur'an'ı öğretme adına İslam'ı sevdirme adına farzları ifa etmesi noktasında haramlardan da ...günahlardan da... ...terki noktasında... ...vesile olma adına... ...bir insan hedefleyin. Allah'ım ben seni bir insana sevdireceğim. Vesile olacağım Allah'ım deyin. Sonrasında... ...bayram günü giderken Allah'ım... ...ben senin huzuruna... ...bir insanın imanına vesile olma... ...hediyesiyle geldim. Üç insanın... Namazlara başlaması Günahlarını terk etmesi Beş vakit namazı kılmayan birisine O namazı başlaması adına diyelim Veya Bir insanın Başını örtmesi Tesettüre girmesi Adına diyelim Veya içkiye, alkola, sigaraya müptelaysa Bunları terk ettirme adına diyelim Kumara müptelaysa Bunları terk ettirme adına diyelim. Müstehcen haram şeylere bakıyorsa bunları terk ettirme adına diyelim. Veyahut da malı mülkü varsa bunları Allah yoluna sarf ettirme adına diyelim. Bunu çoğaltabildiğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Allah'ım ben bir insanın imanına vesile olmuş bu hediye ile geldim huzuruna. İnanın Allah'a ve Resulullah'a götürülecek en büyük hediyeler zannediyorum bunlardır değerli dinleyenler. Hani Seyyidina Hazreti Ömer Efendimiz bir gün kilisenin önünden geçiyor. Kapıda 90 yaşlarında bir papaz. Oturuyor Ömer hıçkır hıçkır ağlıyor. Ey emir el müminin niçin ağlıyorsun? 80'ine 90'ına gelmiş. İslam'ı bulamamış. Kur'an'ı bulamamış. Hazreti Muhammed Mustafa'yı bulamamış. Şu insanın halini alıyorum diyor. Aslında günlenecek bir halimiz yok değerli dinleyenler. Çakır keyif olacak bir halimiz yok. Ama bir yerden organize edilmiş gibi insanlar vur patlasın, çal oynasın. Eğlence, müzik ...eğlence, müzik... ...şu veya bu şekilde... ...insanların... ...ölümü ve ölüm ötesi hayatı düşünmemesi adına... ...yapılabilecek her şey yapılıyor. İstisnai kanalları ve programları... ...çıkaracak olursak... ...bakın Allah aşkına... ...hangi program bize ölümü düşündürüyor? Hangisi bize hesaba... ...muhasebeye sevk ediyor? Evet hem insanların en fazla muhtaç oldukları husus, ebedi saadetlerini netice verecek olan kamil imana ve gerçek hidayete ermek olduğu gibi, en fazla muhtaç oldukları davette, her türlü kurtuluşun ve huzurun vesilesi ve azmin ve şevkin kaynağı olan imana ve hidayete yapılan davettir. Çünkü insan, ancak kalbindeki kamil imanın kendisine bahşettiği kuvvet ve şihamet sayesinde boğucu hadiselerin hücumundan ve etkisi altından kur kalmaktan kurtulur. Kalbindeki hakiki imanın derecesine göre kainata bile meydan okuyacak kadar pervasız bir hale yükselir ve ancak bu sayede başta ruhu olmak üzere bütün şahsiyetini fani şeylerin esareti altında perişan olmaktan kurtarıp gerçek hürriyete kavuşur. İşte düşündürücü ve ibret verici bazı örnekler değerli dinleyenler. Ebu Zer Mekke'de Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görür görmez içi birden ona ısındı ve bana İslam dini hakkında bilgi verir misiniz dedi. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem İslam dini hakkında bilgi vermeye başlayınca Ebu Zer'rin sevincine diyecek yoktu adeta gökte aradığını yerde bulmuşçasına kendini huzur ve sevinç içinde hissetti ve hiç tereddüt etmeden kelime-i getirerek Müslüman oldu dün değerli dinleyenler şehrimizde iki hadiseye şahit oldum birisi ta Çin'den gelen bir misafir Müslüman olmuş hani Bugün birçok insanın şu veya bu şekilde eleştirdiği, tenkit ettiği dünyanın dört bir tarafında açılan okullar var ya, bu hizmetler vesilesiyle inanın binlerce on binlerce insan imana kavuşmuş. O imana kavuşanlardan birisi de işte. Mümin her hareketiyle dikkatli olmalı. Filipinler'deki okula gidiyor bu Çinli Orada Bu Türkiye'den giden arkadaşların Pimpon oynamasına Masa tenisi oynamasına bakıyor Bir gün iki gün sonrasında O insanların birbirine olan hal ve hareketi Birbirine olan tavır ve davranışı Bu Çinli'yi etkiliyor Ben de diyor oynayabilir miyim Hay hay diyorlar ve üç gün, beş gün, bir hafta bu arkadaşlar Çinli ile masa tenisi oynuyorlar. Sonrasında o dostluk bakın her şey böyle vaaz etme, hutbe verme demek değil değerli dinleyenler. Mümin her hareketine dikkat etmeli. Çünkü her hareketimiz Allah'a anlatmalı, Resulullah'ı sevdirmeli. Sonrasında diyor ki ben sizin kaldığınız yere gelebilir miyim? Çok güzel insanlara benziyorsunuz. Tabi diyorlar arkadaşlar Alıp kaldıkları eve mekana getiriyorlar Bir hafta iki hafta Çay muhabbeti yemek ikramı Çinliği kalbini fethediyor Sonrasında diyor ki Yahu ben sizinle burada kalabilir miyim Bakın o ana kadar Kur'an yok İslam yok Allah demek tebliğ yok bakın ama hal en güzel tebliğ. Olur diyorlar arkadaşlar. 3 ay gibi bir süre kaldıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam şöyle diyor. "Yahu sizler ne güzel insanlarsınız. Sizlerin dini de güzel olsa gerek." Çünkü arkadaşlar her tavırlarında bu hal ve hareketlerinin dinlerinden kaynaklandığını ifade sadetinde bunu anlatıyorlar. Ve sonunda o Çinli Müslüman oluyor. Çok önemli değerli dinleyenler. Bir insanın imanına vesile olma üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır diyen Efendiler Efendisi'nin müjdesi ve bu müjdeye nail olmak. Ve öğleden sonrası da bir yerdeyiz. Bir de Polonyalı bir hanımefendi. Gencecik 21'inde daha Müslüman olmuş kendisine Müslüman ol denmediği halde evine misafir eden insanların güzelliği hal ve hareketi onun Müslüman olmasına vesile olmuş ve bir de Fatiha'yı ezberlemiş hemen. Güzel kendi lisanıyla da Fatiha'yı Elhamdülillah Rabbil Alemin diye okuyor veriyor. İşte bu noktadan iman bambaşka bir şey değerli dinleyenler. Allah emanetini alıncaya kadar bizi imandan ayırmasın. Ne olursunuz dualarınızın ayrılmaz bir parçası olsun bu. İşte Ebu Zer de Müslüman olmuştu. Artık Ebu Zer'in kalbi iman ve hidayet nuruyla parlıyor... ...ve ruhu alev alev azim ve şehamet ateşi ile yanıyordu. Öyle ki kabına sığmıyor... Ve kabul ettiği hakikatleri herkese duyurmak istiyordu. Nitekim resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben bu hakikatleri Kureyş müşriklerinin ortasında haykıracağım dedi. Ve onların bulunduğu yere giderek, avazı çıktığı kadar bağırarak haykırdı. Ey Kureyş topluluğu, beni dinleyin. Biliniz ki ben Ebu Zer. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna kesin olarak şehadet ediyorum. Bunun üzerine orada bulunan müşrikler ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla Ebu Zer'in üzerine yürüdüler ve onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Bu hadise iki üç kere tekrar etti ve her birisinde Ebu Zer aynı coşku ve şehametle, İmanını ve İslamını ilan ettiği Ve onları da iman edip İslamı kabul etmeye davet ettiği gibi Onlar da iman edip İslamı kabul etmeye Davet ettiği gibi Onlar da aynı şiddetle karşılık veriyor Ve onu bayıltıncaya kadar Hırpalıyorlardı Şimdi bu noktadan Diyorum ki Kimin kapısına gittik de Bizi kapıdan kovdular Kime anlattık da Bizi dövdüler Kime anlattık da bizim yüzümüze tükürdüler, hakaret ettiler, sövdüler, saydılar. Aksine kime gittiyseniz, fikri zikri, partisi pırtısı, düşüncesi, duygusu ne olursa olsun, mesleği, mezhebi ne olursa olsun, anlatıldığı zaman dinlemiş, hürmet etmiş, saygı duymuş, hiçbir şey yapamıyorsa bile, vallahi anlattığın hususlar güzel şeyler ama, biz de işte nefse şeytana uyuyoruz. Ne yapayım demiştir bakın. Bir keresinde onların bu kin ve öfke dolu şiddetli hallerini gören Hazreti Abbas ne yaptığınızın farkında mısınız? Dövdüğünüz bu şahıs sizin ticaret yolunuz üzerinde bulunan Gıfar kabilesindendir demiş ve ancak bununla onu ellerinden kurtarabilmişti. Ebu Zer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesiyle Medine civarında bulunan ve doğup büyüdüğü yer olan Gıfar yurduna döndü. Ancak döner dönmez çevresindekilerle de İslam'ı anlattı. Ve onları da İslam'a davet etti. Annesi, kardeşi ve kabilesinin yarısı onun sayesinde Müslüman oldu. Kendi yurdunda bir müddet kaldı ise de onun hasretine daha fazla dayanamayıp o da Medine-i Münevver'e hicret etti ve sabah akşam sohbetlerine sürekli olarak iştirak etti. Ebu Zerrin, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı o kadar fazla idi ki, ondan başkasına bahsederken, dostum diyerek bahsederdi. Hatta bir keresinde dayanamamış ve şöyle demişti, ''Ya Resulallah, bir insanın kalbi sevdiğine karşı nasıl olur da bu kadar muhabbetle dolu olur?'' Doğrusu çok hayret ediyorum. Benim kalbim sadece Yüce Allah'ın ve Resulünün sevgisiyle doludur. İşte Ebu Zer sevgisini böyle açığa vuruyordu. Ancak bununla yetinmiyor ve bu sevgisini Yüce Allah'a itaat ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine riayet etmekle ispat ediyordu. Ebu Zer radiyallahu an bu iman coşkusunu ve şehametini bu muhabbet ve bağlılığını hayatının sonuna kadar devam ettirmiş ve her fırsatta gözünü budaktan esirgemeden, hakkı ve hakikatleri neşreden adeta bir dil kesilmişti. Nitekim kendisinin her doğruyu, her yerde söylemesini engellemek isteyenlere karşı, bir keresinde şöyle karşılık vermişti. Yemin ederim ki, kılıcı enseme dayasanız, başımı uçurmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bir gerçeği söyleyebileceğimi bilsem kesinlikle onu söylerim buyurmuştu. Evet. O Ebu Zer'di değerli dinleyenler ama biz Üstad'ın ifadesiyle söylediğiniz her söz doğru olsun. Her doğru her yerde söylenilmez. Kaidesince en azından söylenebilecek yerlerde doğruyu söylemeli eğer o iman gücü o iman şehameti yoksa bile en azından karşılaştığımız imkan ve fırsatları değerlendirmeli ve kalbimize imanı koyan bizi hidayete erdiren bizi imanla, Kur'an'la İslam'la Hz. Muhammed Mustafa'yla buluşturan o Rabbimizi başka insanlara da sevdirme adına çaba ve gayret sarf etmeliyiz. Çünkü her nimet bir şükür ister. Nimet şükredilirse o nimet nimeti veren tarafından arttırılır. Ama o nimet şükredilmezse o nimeti veren o nimeti alabilir. İşte bunun için... İman nimeti başkalarına imanı anlatmakla şükrü eda edilebilir. Bunun için ey Allah'ım madem sen benim kalbime imanı nasip etmişsin, iman ışığını yakmışsın, Ben iman ışığıyla yanan bu kalple başka karanlıkta imansız, Kur'ansız, İslam'sız kalplere de bu imanı duyurmam, bu iman ışığını oraya da yansıtmam, o kalpte de iman ışığının yanması adına, gece gündüz koşturmam lazım deyip, böyle bir gayret içerisinde olursanız, Cenab-ı Hak imanınızı ziyadeleştirir. İmanınızın ziyadeleşmesi noktasında, ameliniz, ibadetiniz, hizmetiniz, zikriniz, tefekkürünüz artar. Ve ötede inşallah... Kazananlardan olursunuz. Allah bizi kazananlardan eylesin. Kaybedenlerden eylemesin. Kısa bir aradan sonra inşallah yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. Vefa, kahramda hoş, lütfumda hoş Ya cefa, dünya vefa Kahramda hoş, lütfumda hoş Ya dert gönder ya da deva Kahramda hoş, lütfumda ya dert gönder ya da deva da hoş, lütfumda hoş Hoştur bana senden gelen Ya hînatu yahut kefen hoş bana senden gelen ya kıymatu yahut kefen Ya taze gül yahut diken Kahramda hoş, lütfunda hoş Yataz gül yahut diken Kahramda hoş, lütfunda hoş şan elem zat-ı ebedi tahy ey padişah yezel, zat Gönlüm var boş ey uçuran kan yel üzerine Kanımda bu gerek güldür Gerek yaşa gerek ördür gerek, gerek güldür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 Ey padişahım bize evet, ı ezel memun münasebetiyle çoğularımızın muhatap olduğu sorduğu bir soruya izah sadedinde bir değerlendirme yapacağım değerli dinleyenler. Kandil gecelerinde bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım alfun mağfirete nail olma Ecrü sevap kazanma... Manevi terakki kaydetme... Bela ve musibetlerden kurtulma... Ve rızayı ilahiye ulaşma vesileleri vardır ki... Bunlardan bazılarını... Böyle sıralamak istiyorum... Sizlere hatırlatmak istiyorum... Ne yapılabilir... Bugün ve gecelerde... Birincisi... Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, kelamullaha olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. İkincisi, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme, salatü selamlar getirilmeli, onun şefaatini ümit edip, Ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Üçüncüsü, kaza, nafile namazlar kılınmalı. Varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir. Kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Dördüncüsü, tefekkürde bulunmalı. Sohbette de arz ettiğim gibi. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girilmeli. Beşincisi, geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı ve şimdinin ve geleceğin plan ve programı çizilmeli. Altıncısı, günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli. İdrak edilen geceyi Son fırsat bilerek Nedamet ve inabede bulunulmalı Yedincisi Bol bol zikir evrad eskarda bulunulmalı Sekizincisi Müminlerle helalleşilmeli Onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı Dokuzuncusu Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı Gönüller alınmalı ...kederli yüzler güldürülmeli. Onuncusu, ...kişi kendine ve diğer mümin kardeşlerine... ...hatta isim isim zikrederek dualar etmeli. On birincisi, ...üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı. Vefa ve kadir şinaslık ahlakı yerine getirilmeli. On ikincisi, ...yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta... Sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip Sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli 13. O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunulmalı 14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli Vazu nasihat dinlenmeli Şiirler okunmalı İlahi ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı 15. Kandil gecesinin Akşam, yatsı ve sabah namazları Cemaatle ve camilerde kılınmalı 16. Mümkünse sahabe Ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli hoşnutlukları alınmalı Ve manevi iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı. 17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli. İman kardeşliğine ait sadakati yerine getirmeli. 18. Hayattaki manevi büyüklerimizin, üstatlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon ve fax yahut mesaj veya mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli. Bir diğeri belki bunu dün söylememiz lazımdı. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı. Ve bugün ve gecelerde daima duaları eksik etmemeli, istiğfarı eksik etmemeli, tövbeyi eksik etmemeli. Dolayısıyla bu gün ve gecelerin Feyzinden yümnünden, bereketinden, fırsatından istifade edilmeli diyoruz değerli dinleyenler. Aslında efendimiz Ali sallallahu ve onun yolundan giden, izinden giden büyüklerin hayatları hep böyle. Her günleri bir kandil de onların. Onun için demişler ya, demişler ya, her geleni hazır bil, her geceyi Kadir bil diye. Tabi o uzak mı değil mi onu Allah bilir, siz bilirsiniz. Herkes kendi hayatında yaşantısıyla bilir ama... Her geceyi Kadir gibi yaşayan insan, regaibi de ihya etmiş olur, miracı da ihya etmiş olur beraati da idrak etmiş olur Kadir gecesinde yakalamış O geceyi de değerlendirmiş İçinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan Daha hayırlı bir karı elde etmiş olur Ama her geceyi Kadir gibi yaşamak da Öyle yiğitlerin değil Baba yiğitlerin de değil Baba baba yiğitlerin işi Diyorum Cenab-ı Hak bizleri inşallah Her geleni hazır. Her geceyi de kadir bilen ve öyle ifa eden, öyle ihya eden, öyle değerlendiren kullarından eylesin diyor. Bir dua ve şiirle sizleri Allah'a emanet ediyor. Bir sonraki sohbet programında buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyor. Yüzünüzden tebessümün, gönlünüzden sevgi ve muhabbetin eksik olmamasını, Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmamasını ve o dualarınızın da Cenab-ı Hak nezdinde kabul ettiği duaların arasına dahil edilmesini O sonsuz rahmetten niyaz ediyor Rabbim sizleri korktuklarınıza düçar etmesin Umduklarınızdan da mahrum etmesin diyor Şimdilik programımızı burada bitirmiş oluyoruz değerli dinleyenler Alemdeki her bir varlığı Kendi uluhiyet ve rububiyetine Delil yapıp Kullarının yürüyeceği yollara işaretçiler koyan Alemlerin Rabbi Allah'a Hudutsuz şükürler Nihayetsiz senalar Kainatın Yüzü süyü hürmetine yaratıldığı Levlake sırrının biricik sahibi Hidayet rehberi Efendimiz'e Aline, ashabına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 Gökte ve yerdeki kulların arasında Bizim için Hüsnü kabul halk et Senin yüce dinine hizmet için çıktığımız bu yolda işlerimizi kolaylaştır Umduklarımıza nail eyle Ve üzerimize düşen vazifeyi Vazifeleri Yüzümüzün hakkıyla Akıyla yerine getirmeyi nasip et Ey Her zaman gizli ve sürpriz nimetleriyle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 onun biricik aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde pervaz eden asabını hayırla yad ederek indiriyor ve bunları senden diliyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. Gönül seni bulmuş ise Başkasını Anar mı hiç Ateşine yanmış ise Başka nara Yanar mı hiç Seni bulanlar Bulmuştur Akıp akıp Durulmuştur Arif seninle Doymuştur Başkasına Kanar mı hiç? Var eden sensin cihanı, Varlığın canların canı, Bulanlar sende ummanı, Başka göle dalar mı hiç? Adı her yerde okunan, Sinede dertlere derman, Gönülden ona inanan, Başkasın Rab sanar mı hiç? İrfan deryasına dalan, Ona ruhun feda kılan, Cemaline hayran kalan, Başka bala banar mı hiç? Onu görüp ona yanan, Yolunun delisi olan, Arayıp özünde bulan, Başkasını sorar mı hiç?